onlar. Hakiki huzur, hakiki saadet ancak imanlı fazilete bağlıdır. İmandan doğan fazilet, mesuliyet duygusundan, mesuliyet hissinden doğan fazilet, Mevla'nın mevcudiyetine inanmaya dayalı fazilet, inandığı Mevla'nın huzuruna çıkıp aktan, karadan, her şeyin hesabını vereceği güne inanmaya dayalı fazilet bunun teessüsüne bağlı her şey cemaatler arasındaki huzursuzluklar bununla izale edilecek haksız mürafaalar bununla sona erecek netice getirmeyen muhakemeler mahkemeler bununla kapanacak imanlı faziletle her şey hallolacak Cihan cennete dönecek. Allah'a inanmaya dayalı fazilette teessüs edince. Her şeyin üstünde insan ruhunda, cemaatlerin ruhunda tesir eden budur. Bunu hakim kıldığınız zaman, daha küçük hakimiyetlerle şimdi yapmaya çalıştığınız işleri rahatlıkla yapacaksınız. Bunu sinelere hakim kıldığınız zaman, bir çocuk dahi büyük kitleler idare edecek hale gelecektir. Çünkü insanlar nizama intizama girecektir. Büyük bir diripnot gibi, bir denizaltı tahtelbahir gibi, koskoca bir filo gibi bağlı bulunduğu mekanizma içinde onu çok başarısız gibi gördüğünüz küçük bir kaptan dahi idare edecektir. İş kurulu düzenli hale gelmektir. Şairin dediği gibi asiya bu bu devleti harda olsa döndürür. Asıl mesele o düzeni kurmaktır. Herkesi düzene yardımcı kılmaktır. Herkesi o işe omuz vermiş hale getirmektir. Bu hale gelince düzeni tesis etmiş olacak. İşte bu da iman faziletine dayanmak suretiyle olacak. İmana dayalı fazilet, saadet aslının bütün müşkillerini hallettiği gibi, derecesine göre ondan sonra gelecek asırların yirin yirin problemlerini çözdüğü gibi, 20. asırda üst üste çözülme bekleyen bütün müşkilleri de imana dayalı bu fazilet hissi çözecektir. Yoksa ilmin ve irfanın tesiri o vadide inkar edilmese bile bu meseleyi halledecek şapta değildir. Görüyorsunuz ki kargaşalığın en büyüğü, huzursuzun en korkuncu ve can alıcısı çok defa ilim ve irfan yuvalarında çıkıyor. Demek ki ilmin ve irfanın bir eksiği var. Einstein'ın dediği gibi o bir uzuv ise şayet öbürü de bir uzuvdur. Biriyle insan kör diğeriyle topal olur. Sağlam her uzuv yerinde bir insan görmek istiyorsanız İlim ve irfanın mahalli kafasıyla beraber... ...imanını onun kalbine koyun, vicdanını temir etmeye çalışın. İşte o zaman ne sakat ne de kör olur. İmanlı fazilet işin bu eksiğini bu yediğini giderecek. Tam kamil varlıklar haline bizi getirecek. Düzenimizi de mükemmel, kendi kendine yürür hale getirecektir. O zaman kimse rahatsız olmadan... ...rahatlıkla bu işi yürütebilecek. İmanlı faziletin sevgiyle... ...mürafa olmak üzere Resul-ü Ekrem'in huzuruna geliyor insanlar. Allah'ın korkusunun kendilerine hatırlatılması... ...onların nazarında her meseleyi hallediyor. İmanlı fazilet insanlar birbirinin karşısına kılıçlarla çıktığı zaman... ...birdenbire yarıya kadar sıyrılmış kılıçlar... Delli seyf edilmiş durumlar birdenbire sulh ve sükunla neticeleniyor. Huzuru Risalet Fenahide mürafa olmak üzere iki çağısı görüyoruz. Aralarında mala mütevakkıf bir meselenin münakaşasını yapmışlar. Halledemedikleri için müşkül küşa olan, cihanın bütün müşkillerini halletmeye müheyyah olan... Ve bu maksat bu manaya matuf dünyaya gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müşkül Küşa meclisinde oturuyordu. İki bir huzuruna yaklaştılar. Buhari Müslim'de vakanın geçmiş olmasına rağmen bu iki bahtiyar zatı bilmiyoruz adlarıyla. Durumlarını anlattılar. Allah Resulü ilk defa ikaz etti. Mahkemede Mürafa olan şahısları hakimin ilk defa ikaz etmesi sünnettir. Allah huzurunda hesap vereceklerini hatırlatması sünnettir. Ama gariptir. Bu mevcut mer'i kanunlara göre vicdanlara baskı, dini hisler istismar sayılacaktır. Resul-i Ekrem ikaz etti onları sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi mürafaya geldiniz. Ben tıpkı sizin gibi bir beşerim. Sizden herhangi biriniz meselesini daha güzel, daha canlı müdafaa eder. Ortaya döktüğü deliller daha kuvvetli, daha çatlı olabilir. Ve ben zahire göre hükmederim. Hükmederim de bazen haklı haksız olur, haksız da haklı verir. Ama siz Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman haksız olarak bu irtikabınızdan ötürü Allah'a hesap vereceksiniz. Bu bir toprak parçasıysa bir halkı olarak boynunuza takılacak. Mahkeme-i Kübra'da rezil olacaksınız. Siz Kur'a çekin bu mevzuda. Taksim yaptıktan sonra. Sonra da birbirinize hakkınızı helal edin deyince. Her iki sahabi ağladı ve şöyle diyorlardı. Ya Resulallah o diyordu ben hakkımdan vazgeçtim. Öbürü diyordu ben de hakkımdan vazgeçtim kardeşimin olsun diyordu. Onlara bunu dedirten imanlı faziletti. Fazilet az çok başkalarında da görünür. Ama bir vahşide görünen insancıl davranış gibi görünür. Geri geldiği zaman o ruhundaki vahşeti icra verir. Dört ayaklıya refik olma, arkadaş olma gibi bir şeydir. Bazen yüzündeki sineyi uçurayım diye başına taşı verir. İmanlı fazilet bu türlü astaklıklara ve indiraplara götürmez. İmanlı faziletin muktezasıyla sul oluyor, herkes hakkından vazgeçiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi gidin, aranızda bu malı takdim edin, Kur'a çekin ve sonra da birbirinize hakkınızı helal edin, Allah mahkeme-i sormasın buyuruyordu. Gidip öyle yapıyorlar. Sıbbi'nde Hazreti Ali'nin karşısına sahabe-i kiramdan çıkanlar vardı. Cemal vakasında nasıl Hazreti Ayşe isidlika e çıkmıştı bir iftihadın iktizasıyla Süfîn de halasının oğlu o Allah Resulünün her peygamberin bir havarisi vardır Sübeir de benim havarimdir dediği Sübeir çıkmıştı Hazreti Ali'nin halazadesiydi aşeremi beşereden Talha çıkmıştı sakat uzuyla iftihar eden uzullarını Uhud'da Resul Ekrem'in önünde kalkan diye kullanan bu söz. O gün bir iştihadın muhtezasıyla Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. Hazret Ali bir aralık kılıcını yarıya kadar çıkarmış o halasının oğlunu karşına, karşısına çağırdı. Zübeyir dedi, bir dakika gelir misin? Bir dakika sonra Zübeyir, dayı sadesinin karşısında bulunuyordu. Hayder-i Kerrar aynen ona şöyle dedi. Hatırlar mısın bir gün Resul-i Ekrem'in huzurunda bulunuyorduk. Sana işaret ederek dedi ki Zübeyir, bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın ama o gün sen haksızsın. Elini başına koydu, düşündü, hatırladım ya Ali dedi, hakkını helal et, gidiyorum dedi ben. İmanlı fazilet bu kararı verdiriyordu. Öfke o limite gelince, insan o kadar hınçlanınca, kılıcını yeniden kılına sokması geriye dönmez mümkün midir? Ama sahabi bunu rahatlıkla yapabiliyordu. ...el verir ki hak o istikamette görülsün. İmanlı fazilet yapıyordu bunu. Silahların kınlarına girmesini... ...patlayacaksa düşmanın sinetine patlamasını... ...bütün tahribatın düşmana karşı yapılmasını... ...ama şu memleketin sınırlarının içinin... suh ve sükün içinde devamını arzu ediyorsanız... ...gönüllerde imanlı fazilete hakim kılmaya çalışınız. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır... Fazilet insanlar insanlarda Allah korkusundandır. Allah korkusunu kalplere hakim kılın. وَبَشِّرِ elledine اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müjdele o muhbitini, onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyiverir. Allah dendiği zaman verirler. hesap dendiği zaman titreyi verirler. Fertler bu hale geldiği zaman, her fark kendi kendini tecdi eder hale geldiği zaman, ...her fert hesabını burada yapacak hale geldiği zaman... ...bir bite bir tahta kurusuna kıydığı zaman dahi... ...mahkeme-i hesap vereceği endişesini taşıdığı zaman... ...bu düzen kendi kendine yürür hale gelecektir. Yoksa her perdin peşine bir belki bir polis batsanız... ...bu düzeni bekçi polis devleti düzeni haline getirseniz... ...yine sulh ve sükunu temin edemezsiniz. Ne kaçlardaki boşluğu giderebilirsiniz... Avrupa çok meselesini halletmiştir. Ama intihar eden insan sayısı bizim bin katımızdadır. Huzur yoktur, gönüller boştur. Çünkü gönül, Allah'a Allah'ın tecellilerine mahbit-i ilham-i ilahi olarak yaratılmıştır. Buna sahibini vermedikten, sahibinin misaferesini temin etmedikten sonra onu huzura kavuşturamayacaksınız. Saniyen her gönle muhasebe duygusunu aşılayacaksınız. Allah'a hesap verme endişesini hakim kılacaksınız. O zaman kurulu düzen kendi kendine gidecektir. Allah bu millete, dokuz asır basiretli yaşamış bu millete, basiret ihsan etmek suretiyle, üç dört asırdan beri içine düşüp çırpındığı, kardan çukurdan çıkmaya bu milleti hidayet eylesin. <gülüyor> Mazisi gibi aziz ve faydar kılsın. اَلَا اِنَّ kelam الْكَلَامِ وَاَبْلَى كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون